Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala resulina Muhammedin Alihi ve sahbihi ecmain Evet kardeşlerimiz Burada ders okuyacak çok daha yetkili, daha mübarek, daha sesi çok çıkan genç kardeşlerimiz var ama hep bizi şey yapıyorlar Biz de boynumuzu büküyoruz madem ısrar ediyorsunuz diyoruz Burada her mesleği ilgilendiren, özellikle iman hizmetindeki cemaatleri ilgilendiren bir ders, kısa bir ders. Sual, zindan atalete düştüğümüzün sebebi nedir? zindan atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Atalet demek, yani muattal kalmak, tembelleşmek, hareketsizleşmek, hatta okullar tatil edildi diyoruz ya, okullar tatil edildi yani muattal oldu. Yani çalışmıyor, tatile girdik işte, muattal. Bütün okullarda tatil vardır, bizim bu okulda tatil yok. Neden? Zaten bu cemaat tatil istemez yani. Bütün talebeler ah bir tatil olsa da rahatlasak, ah bir tatil olsa da rahatlasak, üniversitelerden tut, ilkokul talebelerine kadar tatil isterler. Fakat bizim cemaatimiz şöyle bir ay tatil desek isyan ederler. Çünkü, demek ki nurani bir ders, kalbe, ruha, vicdana, insanın, bütün ulvi duygularına hitap ettiği için, bunun tatil edilmesi, Yemek yemenin tatil edilmesi gibi bir şey olur yani, su içmeyi tatil etsin, bir ay su içmeyecek. Mümkün mü? Değil. Merzahta bile var. Efendim? Bile Orada bile var. var. Evet, zindanı atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Hakkaktan İslam alemi de mi? zindan atalete düşmüş, tabi bu çok eski yazılmış bir eser. Şimdi yavaş yavaş İslam cemaatleri hareketlendi tabi, hareketlendi cevap hayat bir faaliyet ve harekettir hayat bir faaliyet ve harekettir hareketi varsa bakıyor nefesi var mı? Aha, canlı demek titriyor yani bir hareket varsa hayatı var demektir hayat bir faaliyet ve harekettir şevk ise matiyesidir şevk ise onun matiyesidir Matiye demek yani binek. Buraya gelen bu cemaat bir şevkle geliyor. Adam Bakırköy'den geliyor, karşı taraftan geliyor, Sultan Çiftliği'nden geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor, geliyor. Arabayla geliyor, otobüse biniyor, içinde bir şevk var ki o şevk onu buraya ne yapıyor? Getiriyor. Yoksa şevk olmasa, arabası da olsa gelemez. Demek ki şevk neymiş? Binek. O şevke biniyorsun, geliyorsun. İnsana yemek yediren nedir? Açlıktır ve iştahdır. İştahı olmazsa, karnı da aç değilse, istediğini sen o çıkar, yemez. Evet. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyesidir. İşte himmetiniz şevke binip, himmetiniz şevke binip, Mübarezi hayat meydanına çıktığı vakit hayat mübarelesi yani hayat mücadelesi çıktığı vakit en evvel düşmanı şiddet olan yeis gelir, düşmanı şiddet olan yeis çıkıyor karşına. Olmaz bu iş ya. Mesela bir yerde bir dershanı açılacak, bir iki kardeş diyor ya dershanı açalım burada falan, iyi falan. Hemen oradan yeis yok ya diyor burada kaç kişi var sanki kime anlatacağız burada bakın yeis çıkıyor tabi onun içinden geliyor o niyet ondan geliyormuş gibi görünüyor ama başka bir müessese yeis olmaz burada bu iş bu iş burada yürümez ya Eyüp Sultan da ne güzel olmuş orası başka kardeşim aa burada kime anlatacaksın biliyor musun bak yeis. ya yeis rast gelir Kuvve i maneviyyesini kırar bu dün işlerde de böyle. Adam bir dükkan açacak bir yerden. Diyelim ki işçilik yapmış senelerce. E, Patron diyor ki ben sana biraz yardım ederim. İstersen bir yer aç. Düşünüyor vallahi iyi olur falan. ne soruyor yok ya diyor ne olur sen böyle maaşını bile çıkaramazsın orada. Ne olur ne olmaz kardeşim işini kaybedersin bu sefer. Daha kötü olursun. Cedan. Halbuki onun ne demesi lazım? ona şevk vermesi lazım, tabi ya dükkan kapısı, harp kapısıdır, rahmet kapısıdır, Cenab-ı yardım eder deyip ona yardımcı olması lazım gelirken, yeis veriyor, içindeki yeis de tabi tabi ne olur ne olmaz sen boş ver, yine sen orada çalış. Demek ki hayırlı işlerde, dünyevi olsun, uhrevi olsun hepsine bakıyor bu, yeis geliyormuş, birinci muharız, yeis. Öyle? nasıl yola çıkarken hem ehliyetimize bakıyoruz hem ruhsatımıza bakıyoruz vizesi var mı? Bütün bunlar karşımıza çıkacak biraz sonradan belki ehliyetini soracak senin ondan sonra tak ruhsatını çıkar arabanın vizesi var mı? Hep bak bunlar çıkacak evet hayatta bir yol çıkıyor en evvel düşmanı şiddet olan yeis rast gelir kuvve-i maneviyesini kırar siz o düşmana karşı la taknetu kılıncını istimal ediniz. Cenab-ı Hakk'ın bir ayetinin başı. La taknetu min rahmetillah Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz diyor. İşte Üstad tek başına çıkmış Türkiye'de. Tek başına Efendim hocalar bile karşıymış ona ilkten. Hocalar, hocalar bile karşı bilmiyorlar ne yaptığını, tam anlayamıyor ya, anlayamayınca maruz oluyor. Tabi üstadı içeri atıyorlar, bu sefer hocalar diyor, bizi de mi atarlar acaba, ya ne lüzum şimdi bu çıktı meydana filan. Devlet karşısında, efendim, niyet karşısında, bütün halk karşısında, bilmiyor ki, eskiden Nurcu deyince şey çoğu vatan haini zannediyordu. Bir tane katil Süleyman Hünkar var denizde bu adam üç kişiyi kesmiş hapiste yatarken Deniz hapsinde işte zaman hazretlerini getirecekler duymuşlar nurcular geliyor diye. Bize diyor idare dedi ki bu gelen nurcular bu memleketi satmaya çalışan vatan hainleridir. Bunlara ona göre davranın. Bize diyor böyle diyor şey verdiler diyor gaz verdiler diyor idare hapishanedekiler. Taki biz onları dövelim mövelim öldürsek bile diyor. Bize içtikten ya kendi kendine olur bir de çekten diyor. <gülüyor> Tabi bir geldiler diyor. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Bir bakıyoruz diyor gelenler değişik bir insanlar. Sanki başka yıldızdan aydan gelmiştir. Dedik herhalde bunlar değil. O gene nurcular bunlar değil. Başka gelecekler daha filan. Yani o adam anlatıyor. İsterseniz gidin sorun. Denizli'de Beylerbeyi köyü var. Adam orada sağ. Sağda. Hünkar Süleyman. Sonra diyor anladık ki, bize dinsizlik hesabına, bunlara zulmetmemiz için böyle öyle söylemişler. İmha hareketi. Ya, imha hareketi. Ve ondan sonra diyor, başladık diyor, Üstad diyor yazıyor, biz diyor dışarıdan kağıt getiriyoruz. Mesela Üstad'a lokum hediye edeceğiz diyor, 200 kağıt iç içe koyuyoruz diyor, gardiyan götürüyor. Üstad diyor kağıtları açıyor, kese kağıtlarını, onlara yazıyor diyor orada bize geliyor kovuşlara diyor, biz elle yazıyoruz diyor. Ben diyor dışarıya çıkart, çıkarttırıyorum diyor gardiyanlarla. İşte mürekkep getir diyor şu. Üç tane diyor Süleyman vardı diyor. Bizim diyor hapishanede. Biri Hacı Süleyman, biri Hoca Süleyman, biri de Katil Süleyman. <gülüyor> Üstad demiş ki bu Katil Süleyman'la irtibat kurun. Alışverişinizi bununla yapın. Bak hem onu kazanacak, kurtaracak hem de bu demiş cesurdur dayağı yediği zaman söylemez. <gülüyor> yani bu cesaret, hocalık, hacılık işi değil. Adama iki tokat atarsın, ne yapayım der, söyler. Bu demiş söylemez, dayak da yesen söylemez. Onun için demiş, bununla işi yapın demiş. Ve biz diyor, devamlı üstadın şeylerini dışarıya, işte meyve risale yazılmış, dışarıda efendim çağırtılmış. Bakın, üstad ise düşmemiş. La taknetu min rahmetillah demiş. Bugün için dünya çapında bir dava açtı. İşte bak bu kadar. insanlar, bir kişi bir istat, bir kişi. Evet kardeşler, sonra müzahametsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylü tefevvuk istibadı hücuma başlar. Müzahametsiz yani zahmetsiz olan Hakkın hizmetinin yerini zapteden meylit meylit tasavvuk yani üstün gelme meyli. Şurada bir cemaati hizmet ediyoruz. Ümitsizliği açtık. Açtık. Dershaneyi kurduk, hizmet başladı. Bu sefer başka bir şey çıkıyor. Neymiş o? Sonra müzahametsiz olan, yani zahmet çekmeden, yani haltadan alaparucu diyorlar ya efendim Ampacı diyorlar bedavacı, ha, müzahametsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapt eden meylü tefevvuk istibdadı hücuma başlar. Adam geliyor benlik sürüyor, her anından iyi anlarım, o ne bilir bu işi. Ya o adam senelerce hizmet çekmiş, zahmet çekmiş, ortalarda görünmemiş, bu hizmeti yapmış, bunun çilesini çekmiş... E sen çile çekmedin, hiçbir şey yapmadın, dayak yemedin, hapse girmedin fakat o adam belki sessizdir, fazla konuşmuyor, benim gibi çenesi yok. Sen şimdi kalktın o adamın yerine oturdun, onu diskalifiye etmeye çalışıyorsun. Şeytan bunu yaptırıyor ki cemaatın irtidatını koparsın, ne diyor, ne? ne diyor, manevi hayat giderse, tesanüt giderse manevi hayat zehirlenir ölüyor. Aziz Allah Celle Celaluhu, Celle Şahı, Azim Şahı, Vela İlahe Gayru. Böyle kardeşler, demek ki müzahametsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapteden meylü-tefevvuk istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürtür. Himmet etmesi gerekirken, Ortalarda görünmek istiyor. İstiyor ki herkes ona hürmet etsin. Aaa sen çok iyi bilirsin bu işi, ooo sen abimizsin, O sen şusun busun. Böyle şey istiyor yani, pa paplanmak istiyor. O zaman ne demesi lazım şu insanın? Himmetin diyor başına vurur, atından düşürdür. Siz künu lillahi hakikatını o düşmana gönderiniz. Künü lillahi, Allah için olunuz. Yani birisi burada oturmuş cemaata ders yapıyor, yani ders okuyor. Biri de oturmuş orada çay yapıyor. Tabi burada ders yapan bir havası var değil mi? Görünüyor herkes, aa ne güzel okuyor ya, ya ne güzel anlıyor, kaptan, ne güzel anlatıyor adam falan. O da orada garibim bardakları yıkıyor, hiç o görünmüyor ortalıkta. Halbuki o görünmeyen var ya, o görünmeyen esas sevabı alıyor. Çünkü Allah için... Ha kitap okumuşsun, Allah için ha bulaşık yıkamışsın. Fark etmez ki, mühim olan yapılan iş Allah rızası için olsun. Ha kitap okumuşsun, ha bulaşık mısın Hatta bulaşık belki çok daha sevaplıdır. Niçin? Nefse zor geliyor. Geçen akşamda derste oldu ya, hani insanın bazen canı namaz istemiyor. O zaman namazı kılmak daha sevaplıdır. İstekli olduğu zaman kılma, kıldığı namazdan... ...isteksiz olduğu zaman kıldığı namaz... ...daha sağlıklıdır diyor. Üstad diyor, oradan okumuştum. Evet, külü lillahi hakikatını o düşmana gönderiniz! Hangisi düşmandı o? Mevlüt tefevvuk! Üstün gelme! Üstad ki... Diyor, bir fabrikanın çarkları hükmündesiniz diyor, bir fabrikanın çarkları hükmündesiniz diyor kardeşlerim. Nasıl ki bir çark diyor, ditaatsizlik yapsa ne olur? Bütün fabrika duruyor, bütün çarkların çalışmasıyla ancak o fabrika yürüyor. Elbette ki burada kitap okuyan icap ettiği gibi, orada çay pişiren de olması lazım, su dağıtan da olması lazım, burayı süpüren de olması lazım ki bu dersane devam etsin yoksa olmaz Sonra sonra da ileli müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden aculiyet çıkar. Himmetin ayağını kaydırır. <gülüyor> Siz vasbiru ve sabiru ve rabituyu siper ediniz. Sabiru sabrediniz ve sabiru sabreden nereden olunur ve rabitu rabitu gürültü alunuz diyor. Diyor, siper ediniz. Adam acele istiyor hemen birden ulu versin, birden oluversin versin diyor. Ya o kaç haftadır diyor ders yapıyor, sadece üç kişi. İyi ya Allah bereket versin. Üç kişi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ooo bak, Hazreti Ömer iki buçuk sene sonra, üç sene sonra Müslüman oldu, kırkıncı Müslüman. Kırkıncı Müslüman, ne kadar sabretmiş ben. Ki bizim eve değil, üç kişi falan değil, hemen dolu veriyor yani katları gören millet, hemen koşu veriyor. Sonra, medeni bir tab olduğundan insan, Ebnâ-i cinsinin hukukunu muhafaza ya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın amalini dağıtan fikri infiradi ve tasavvuru şahsi karşı çıkar. Siz de nas en feahun olan mücahid olan mücadi himmeti mübarezesine çıkarınız. Sonra ne geliyormuş yine karşısına, bu imtihanlar bunlar. Medeni bittab olduğundan, ebnayi cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın amalini dağıtan, fikri infiradi ve tasavvuru şahsi karşı çıkar. Fikri infiradi ve tasavvuru şahsi karşı çıkar. Kendi kafasına göre bir şey çıkıyor. Öyle yapmak lazım ya diyor. Mesela diyelim ki sarık operasyonu yapıyorlar. Sarıkları topluyorlar. Çıkıyor birisi oradan. Ya bunlara mücadele etmek lazım kardeşim ya diyor. Nedir bu ya diyor. Müslümanların sargını başından çıkarıyorlar. Ya dur bakalım sen öyle diyorsun. Nedir bu sen nasıl yapacaksın peki? Nasıl karşı çıkacaksın? Kime karşı çıkacaksın? Üstad diyor dahildeki cihat müsbet tarzda olacak, irşad şeklinde olur. Dahildeki cihat başkadır, hariçteki cihat başkadır. Evet o sarıklarımızı dışarıdan gelen başka Yunanlılar çıkarsa harbederiz onlarla. Ama bizim içimizdeki kendi devletimizin kendi kişileri kendi kafalarına göre bir şeyler, bazılarının dolduruşlarına gelmişler bir şey yapıyorlar. Sen sabredeceksin. Lan sabere, zafere. Sabredeceksin. Bakalım neticesi ne olacak? Hemen öyle fikri infiradi olarak Müslümanlara, bütün Müslümanlara şey onlara zarar getirecek bir tarzda, onların da başını efendim derde sokacak bir tarzda hareket edersen o zaman şahsi infiradi olur. Ki üstad bu gibi şeylere devamlı karşı çıkmış. Biz muhabbet Bu surete vaktimiz yoktur. Bize tecavüz dahi edilse Nur gösteririz, diyor. Vaziyetimiz nurani müdafaadır, diyor. Nurani müdafa Mesela 1925 senesinde Şeh Said Üstad Bediüzzaman Hazretlerine bir mektup gönderiyor Şeh Said. O da mübarek birisi. Diyor ki, senin şarkta gücün kuvvetin var, güçlüsün, şark seni dinler. Ya şarkı ayaklandıralım, bunlara karşı gelelim. O günkü idareye, o günkü hükümete, devlete. Çünkü bunlar diyor İslam dışı hareketler yapmaya başladılar. Üstad da diyor ki, bin seneden beri diyor İslam'ın bayraktarlığını yapan ve çok evliyalar yetiştiren bu milletin evlatlarına kılınç çekilmez. Sen de çekme diyor. Sen de çekme diyor. Millet diyor irşad edilmelidir. Yani millet diyor tenvir edilmelidir. Milleti aydınlatalım biz. Millete hakikatleri anlatalım. Yoksa milleti birbirine kırdıralım, çarpıştıramakla hiçbir şey olmaz diyor. Vazgeç teşebbüsümüzden diyor. Tabi üstad ona yardım etmiyor. Fikrende karşı çıkıyor. Fakat o zat hareket yapmış o zaman. Ne olmuş? hem kendisi idam edilmiş, hem yüz bin kişi o zaman idam edildi. Ve onun isminin de Said olması senelerce üstada da dokundu. <gülüyor> o Said değil mi o efendim işte şu yapan Said değil mi? Sağ okuy kışkırtan Said değil mi? Ya o Said başka, bu Said başka. Ya o da mübarek bir Said'miş ama, he, bu iş mübareklikli olmuyor ki ya. Adam çok mübarek bir evliyadır ama ehliyeti yoksa, yer arabayı uçurur seni bir yere atar hem de. <gülüyor> Evliyalık başka, imamlık başka, önderlik başka. İşte imam önder bu zaten işte böyle bir önder olmuş bak. Kendisine bu kadar yapılan zulümlere karşı dua bile etmemiş. Hayatı belli. E oldu? İki sene önce mecliste işte Bediüzzaman'ın <gülüyor> efendim yaptığımız, yaptıklarımız ona özür dileme makamında ona iade-i itibar yapalım. Ya senin iade ettiğin itibardan olur, o zaten itibarlı. Ama şöyle demeye çekindiler tabii, sen bazen çekinir. Biz ondan özür diliyoruz. Biz ona başımızın üstünde gezdirmemiz lazım gelirken, biz ona hürmet etmemiz lazım gelirken, onunla iftihar etmemiz lazım gelirken, biz ona hakaretler ettik, hapislere attık, zindanlara attık, onun hizmetini engelledik, ondan özür diliyoruz tabi, diyemediler. i̇ade itibar. Bakın, nedir bu? Bu büyük bir muvaffakiyettir. İşte üstad, zaten itibarlı, böyle. Bana birisi anlattı, şimdi bazı evliya diyor üstad, lef-i kadar diyor, onların nazarı çıkmıyor. Bir lef mahfus var, bir del ispat, levh ispat var. levh ispat. Yani tabiri caizse yazar bozar. Hani bazen öğretmenler bir şey çizer, bir çocuklara ders verir, mahveder onu, tekrar bir şey yazar, yazar bozar. Demek ki öyle bir yer var ki, öyle bir levha var ki, orada oraya yetişmiş, orada Said ismini görmüş o zaman. Said görmüş, Said muvaffak olacak, hareketinde muvaffak olacak diye orada bir yazı okumuş. Lefhimak <gülüyor> ispatta, Allahu Alem, tabi onun da adı Said, ondan hareket etmiş diyorlar, sonra pişman olmuş. Ama o Said, o Said değil de, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu Said'miş tabi. Çünkü muvaffakiyet böyle olur, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın tarzı böyleydi. Arzı böyle. Tabi kardeşler bu çok enteresan bir şey yani. Belki anlayabiliyor musunuz? Biz bir mi oluyoruz da. Öyle demek ki insanın diyor amalini dağıtan, amalini dağıtan, emellerini dağıtan fikh-i infiradi ve tasavvuru şahsi karşı çıkar. Siz de ona ne diyeceğiz? Hayru Nas en İnnaaz insanların hayırlısı insanlara menfaati dokunandır. Şimdi Üstad bu kadar insanlara bakın imanının kurtulması için ne yapmış, çalışmış, sabretmiş. Sabretmeseydi, öbür türlü yapsaydı bu insanlar burada olmazdı şimdi. Evet. Sonra başkasının tekaşülünden görenek fırsat bulup. <gülüyor> Hücum edip belini kırar. Sonra diyor başkasının tekasülünden görenek fırsat bulup hücum edip belini kırar. Kimin belini kırar? Himmetin, gayretin, arzunun belini kırar. Siz de ''Alellâh ilâ gayrihi fel yetevekkelül olan hısl-ı hasini himmete merce ediniz. Şimdi bazen oluyor bazı yerlerde, dershane açılıyor diyelim ki, kardeşler hizmet ediyorlar. Bazı kardeşlerimiz haftada bir gün derse gelebiliyor. Bazısı her akşam gidiyor. Şimdi evet. her akşam derse giden kardeş, o haftada bir gelen kardeşe şey yapıyor, ya o da gelmiyor diyor. Şimdi o da gelmiyor ya şimdi o gelmiyorsa sen devam et, o haftada bir gelsin, sen her gün git. Şimdi başkasının tembelliğini kendimize ne yapmayacağız? Bir hüccet göstermeyeceğiz. Ya işte bu, cemiyetimizin şeyi de bu. Diyor, sana mı düştü onu diyor söylemek? Sana mı düştü diyor. He bana düştü tabii kardeşim. Sen söylemezsen, ben söylemezsem ne olacak? Herkes onu normal gibi zannedecek. E tabi sen söyleyeceksin. E benden başka kimse yok mu? Sen söyleyeceksin o anda ona sen vazifelisin. Hani başkası söylemiyor diye sen de söylemezsen ne olur? İşte onun tekasülünden sen de kaybetmiş olursun. Evet. Siz de alellâh ila gayrihî فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Ben diyor Allah'a tevekkül ediyorum. Olan hıst hasini himmete melcih ediniz. Sonra da aç ve nefsin itimatsızlığından meşhed eden ve işi birbirine bırakmak olan, işi birbirine bırakmak olan düşmanı gaddar geliyor. İşi birbirine bırakmak. Sen yap diyor. O da sen yap, o sen yap, sen yap. İşi birbirine bıraktık mı ne oluyor? Bu iş yapılmıyor. Himmetin elini tutup oturtur. Siz de la yedurrukum mendalle tüm olan hakikat şahikayı üzerine çıkarınız. La yedurrukum mendalle tüm. Başkasının diyor talaleti senin hidayetine zarar vermez. Olan hakikat şahikayı Üzerine çıkarız ta o düşmanın eli o himmetin damenine yetişmesin. Ta ki diyor o düşmanın immeti, o himmetin damenine yani eteklerine yetişmesin. Eteklerini tutup çekmesin. Sonra... Allah'ın vazifesine müdahale eden, dinsiz düşman gelir. Dinsiz düşmanmış. Allah'ın vazifesine müdahale ediyor. Vazifesine mi? Allah'ın vazifesine. Allah'ın vazifesine müdahale ediyor. Nasıl ediyor? Senin vazifen ona bunu anlatmak, ona kabul ettirmek, onu güzel göstermek, sevdirmek, hidayet etmek. Kimin vazifesi? Allah'ın vazifesi fakat dinsiz düşman ne yapıyor içeriden? Diyor ki sen ona anlattın anlattın <gülüyor> yola gelmedi. o yola gelmez zaten diyor, boşver ne uğraşıyorsun <gülüyor> onunla? yahu yola getirecek ben değilim ki, yola getirecek olan Allah, benim vazifem onu yola getirmek değil ki benim vazifem ona bu güzel hakikati ben tatmışım görmüşüm ona da göstermek vazifem bu öyle değil mi? Hatta böyle bir kişiye, bir, şimdiki gençler, birçok gençler böyle bir şey anlatırken illa bunu kabullen dediğin zaman diyor sen diyor niye bana diyor baskı yapıyorsun diyor. Niye bana baskı yapıyorsun diyor. Fikri baskı yapıyorsun diyor. Ben diyor tamam dinlerim diyor. Gerekirse kabul ederim, gerekirse kabul etmem. Sen bana ne fikri baskı yapıyorsun diyor. Hakikaten öyle yani. Hani dinen de yasak yani ona şey yapmak. Çok güzel kardeşim ben okudum istifade ettim okunan bir kitaptır okunursa güzel olur istifade edilir al bunu oku tamam diyor alırım ben al kardeşim kardeşini oku Arasından vereceğim biz böyle yapıyorduk ilk, böyle ilk zamanlar sonra adamı görüyorum 8-10 gün sonra ne abi okudun mu falan E ee, okudum okudum okumamış esasında <gülüyor> okudum bir de soruyorum birinci sayfasında ne vardı falan ya unuttum falan Şimdi sıkıştırıyor adamı bırak adam işte okucaksın okusun kardeşim Teknik var, ısrar yok. Sen sofrayı kurmuşsun. Buyur evet. kardeş diyorsun. Sağ ol. Abi, ben şimdiydim gelirken diyor. Kardeş gel bir tane al olmasa. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol be kardeşim. Ya bir tane çıkar. Şimdi adam kızmaya başlıyor. <gülüyor> ya kardeşim mide benim, kötüsenin seninse mide benim. <gülüyor> olmuyor yani. Kıtırlı olmuyor. Şş, medeni de olmuyor yani. Medeni olmuyor. Giriyorsun bir dükkana bakıyorsun şeye vitrinlere şimdi iki çeşit şeyci var pazarlamacı. Biri kapıda duruyor. Hoş geldiniz kardeşim diyor. Buyurun bakın diyor. Bakıyor şimdi. Adam bakıyor. Fiyatlara bakıyor. Cebini düşünüyor. Belki ileride alacak. Bakıyor. O adam ona baskı yapmıyor şimdi. O tezgahtar baskı yapmıyor. Bakın kardeşim diyor. Falan. Şuradaki abi yardımcı olalım. Ya ne yardımcı olacağına adam? Adama İlla al, menfaatlanacak ya. Halbuki bırak adam serbest, manevi baskı yapma, rahatlıkla baksın, alırsa alır, almazsa almaz. Öyle yapsan, belki dolaşır gelir yeni senden alır. Kardeş diyor, isterseniz bir bakın diğer karı komşularımıza da beğendiğiniz bir şey varsa size kolaylık yaparız. Sağ ol kardeşim diyor. Bakın böyle. Öteki işte bak, hele bir tane de çıkarırsa, sen zaten maldan anlamazsın, almasın. Abi, madem ki almış ettin, ne çıkarttın? <gülüyor> <gülüyor> bu maddi meslek, bu da manevi meslek, bu da manevi meslek. Anlatıyor, adam şey yapıyor, ki, diyor, zındık herifi anlattım, anlattım, <gülüyor> dinlemedim. <gülüyor> niye zındık diyor adama? Sıddık de. de. Allah sıddık eder. O da bir medeniyet örneği. Üstad i̇şte diyor bir yerde, ben diyor yazdığım kitapları kimseyi mecbur etmiyorum. Ben kendim için yazmışım. Ama diyor ruhları yaralı, kalpleri efendi muhtaç olanları da kapıyı açık bırakıyorum. İsteyenler onlar da diyor istifade etsinler. Ben kimse için kitap yazmamışım diyor. Kendim için yazmışım diyor. Öyle değil mi ya? Yunus Emre de bir çok şiirler söylemiş değil mi adam? Yani millet dinlesin diye değil daha başında söylemiş yanmış, yakılmış ama onlar bakın şimdi Herkes okuyor icabında. Tövbe yani. Sonra diyor Allah'ın vasıflarına müdahale eden dinsiz düşman gelir, himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Himmet vardı ya. Ya anlattık anlattık. Iş kişi geldi, dört kişi geldi. Ondan sonra beş kişi olduk. Sonra üçü dördü kaçtı. Bir kişi kaldık. Ayşe olmaz yürümez burada bu iş diyor. Halbuki ne güzel yürüyor. Sonra diyor ya işte. Size sevap kazandıracaklar sadece insanlar değil ki Cenab-ı Hakk'ın zi mahlukatından bir çok melekler, ruhani varlıklar var. Onlar da sevap kazandırırlar diyor. Sen ihlası esas al yeter. Seslerinin güzel olmadığından, dinleyenlerinin az olduğundan şikayet eden hafızların kulakları çınlasın diyor. Mesela adam diyor ben okuyorum sesim güzel olmadığı için beni dinlemiyorlar. Sen ihlaslı okuduktan sonra insanlar dinlemesin, melekler dinler. Ötekenin sesi çok güzel olsun, inletsin isterse kubbeleri, ihlası yoksa ya işte dinlersin, çeker gidersin. İhlastır her şeye hayat veren. Tabi, kimmetin diyor gözünü, kör eder. Siz de istakim kema ümirte istakim kema ümirte yani Allah'ın emrettiği şekilde müstakim ol. İhtirası sıradan müstakim diyoruz ya devamlı. İstaqim kemâ ümirtel. Vela teteemmer ala seyyidike. İnsan diyor, seyyidini, efendisini imtihan edemez. Seyyid, efendi hizmetkarını imtihan eder ama usta çırağını imtihan eder. Eskiden vardı böyle. Para atardı yere usta. Çocuk bakalım alıp cebe indirecek mi? Usta 50 kuruş buldum. Usta bir lira buldum. Eşini çırak yere para atsa usta bakalım alacak mı? Ne <gülüyor> kadar gülünç oluyor değil mi? Ha, i̇şte diyor bu da diyor köle efendisini imtihan edemez. Yani İsa aleyhisselama şeytan gelmiş bir gün demiş ki her şey kader ile yazılı mıdır? Evet demiş her şey kaderledir. Öyleyse demiş at bakalım şu şeyden aşağı kendini bak bakalım nasıl öleceksin demiş. İsa Aleyhisselam atacak yani attıracak. İsa aleyhisselam demiş ki Allah demiş kulunu imtihan eder. Bakalım böyle yapsan sen böyle yapsan ben sana böyle yaparım. Ama kul demiş Allah'a imtihanı demez ki. Ben atıyorum kendimi bakalım beni öldürtecek misin? <gülüyor> böyle, olan kar aşina ve vazife şinas olan hakikati gönderiniz ta onun haddini bildirsin. Kimin haddini bildirecek? Şimdi o, dinsiz düşmanın haddini bildirecek. Biz Allah için yapıyoruz arkadaş. Öyle, Musa abimiz var bizim de onun bir tane çocukluk arkadaşı varmış, öğretmen olmuş. Tabi Musa abi çok enteresan bir şey diyor ki babam beni diyor ben ilkokulu diyor birincilikle bitirdim diyor babam aldı beni öğretmen okuluna yazdıracaktı diyor köyden kazaya gidiyoruz. O zamanlar bu Hasan Ali Yücel'in öğretmen okulları vardı. Kızlı erkekli beraber okutuyorlardı o zaman esas bu nesli bozdular. Yazdıracak demiş oğlum ben seni şimdi okula yazdıracağım ama demiş. Hiç istemiyorum yazdırmakta demiş ama ne yapayım sen demiş istiyorsun neden baba demiş şimdi demiş sen demiş okula gideceksin okuyacaksın yani öbür gün öğretmen olacaksın demiş evet demiş sen demiş tabi öğretmen olduğun için açık bir hanımla evleneceksin sosyetik bir hanımla evleneceksin sonra biz demiş geleceğiz annenden beraber <gülüyor> işte şal var mı efendim çakşırlı <gülüyor> efendim örtülü hanımın diyecek ki bu mu senin annen baban <gülüyor> yapacak demiş bu sefer sen e, hanımını kırmamak için bize işte gelmeseydiniz gibi filan ondan sonra biz demiş gelmeyeceğiz bizim gelmememiz başka demiş bir de demiş sen demiş ayrı bir yol tutacan. ahirette de görüşemeyeceğiz Kur'an <gülüyor> demiş e, Baba demiş ama yazdın beni demiş yazdım <gülüyor> yazılmadan yazılmayacağım demiş o zaman peki evladım demiş Almış getirmiş Musa geriye. Gelirken diyor yolda merkeple geliyoruz diyor. Bir de sıcak hava. Yolda baktık diyor bir yarım kavun yolun kenarında. Aldık diyor kavunu Allah Allah. Adam diyor bıçağı çıkardı kesti şöyle. Yedik diyor serinledik diyor. Gene eşekle devam ediyoruz diyor. İleride gene bir yarım kavun diyor. Lan diyor sonra düşündük ya kavun zamanı da değil. Ki nedir? Tozlanmamış, sonra yarım kavun kim bırakacak orada yarım kavun? Niye bıraksın? Hadi kamyonlar geçer kavunlar düşer yere patlar yarız orada kalır. Olur da yok böyle bir şey. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı yani. Siz öyle yapmadınız bak ben size ne yapıyorum. Sonra diyor o arkadaş, diyor, benim öbür arkadaşım diyor, şey oldu diyor. Öğretmen oldu, komünist oldu diyor. Komünist oldu diyor. Bir gün gelmiş bunlar, köye gitmişler Sıla-i Rahim'e de, o da ya Musa ne yapıyorsun falan filan? <gülüyor> e işte, biz şudur budur biz sırsade-i nurları okuyoruz tabi o adam da uyanık kurnaz. Yani bugün, komünistler bu kitabın ne olduğunu biliyorlar. Orta yerde dolaşan Müslümanlar var, onlar bilmiyor. Şuurlu Müslümanlarla, şuurlu zındıklar bu kitabın ne olduğunu biliyorlar. Orta yerdekiler bilmiyor. Demiş ki Mursa Siz demiş tam anlatamayacağım ama çok bak uyanık bir adam Siz demiş artık bu davanızı demiş Sen gitsen bir müftiye anlatsan bunu demiş Kurisa Hadi canım bırak şu nurcuları devlet onlarla uğraşıyor Görmemse her gün tutukluğu da içeri atıyorlar Ya müftüne, imamına bu meseleyi anlatamamışsın Halka nasıl anlatacaksın? Hoca demiş. Namaz kıldırıyor. Gaste bizim, gazete cepinde demiş. Gaste bizim cep gaste. Hoca demiş imamlık yapıyor. Kızı demiş şırıl çıplak. O da bizim, bizim, bizim yoldan. Siz demiş bunu daha demiş hocalarınıza, dindarlarınıza anlatamamışsınız. Halka nasıl anlatacaksınız bunu? Onun için demiş. Bütün onlar hepsi bizden demiş. O da demiş ki peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir kişi olarak çıktı. Bütün insanlar ona düşmandı. <gülüyor> Herkes onu inkar ediyordu. Fakat Cenab-ı Allah İslamiyet'i insanların başına geçirdi demiş, taç yaptı. Onun için bu insanları biz düzeltmeyeceğiz demiş. Bu insanları düzeltecek olan, kainatın sahibi olan bizim Rabbimizdir. O düzeltecek. O yapacak, o beğendirecek. Onun için demiş seni hiç merak etme, yakın zamanda görürsün bak. İşte bak, şimdi ne oldu? E tabi, bu iş böyle. Bir zamanlar Çetin Özek diye bir profesör var. Hukuk profesörü, şuurlu bir komünist. Bir gün talebelerini toplamış, bizim de bir nur talebesi de var orada. Okuyor ama tabi, o A olarak bilinmiyor. Arkadaşlar demiş, bugünkü dersimiz biraz da demiş şöyle, akma ah, alemden bahsedeceğim size falan filan. <gülüyor> demiş ki, Atatürk mü büyüktür, Said-i Nursi mi büyüktür? Böyle <gülüyor> yani adam, harbiden, harbi zındık. <gülüyor> Demişler ki, hocam Atatürk büyük ya, Said-i Nursi falan ki. Demiş, riyakarlık yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sahtekarlık yapmayın demiş. said Nursi büyüktür demiş. Nasıl olur falan. Hak demiş nasıl olur. Saidi Nursi çıktığı zaman demiş, bütün millet ona düşmandı demiş. Silahı yoktu, topu yoktu, tüfeği yoktu. Bütün millet de ona karşıydı. Hakikaten öyle. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle. Atatürk çıktığı zaman bütün millet arkasındaydı. Hocalar da, hacılar da, dervişler de, millet de, halk arkasında bir evet. mücadele al, vatan kurtarmak bir, onun arkasında olmak, vatanı kurtarmak demek, biz o konuya zaten. Said-i Nursi demiş, milletin kalbine gözünü dikti demiş. Bunu bir komünist söylüyor. Milletin kalbine gözünü dikti ve demiş davayı kazandı. E bizimkiler demiş, koltuklara gözlerini dikti, onun için demiş, davayı Said-i Nursi kazandı demiş öyle bir kazık çaktı ki demiş, kimse sökemez o kazığı. O kazık diyor tabii. Üstad da diyor ki Risale-i Nur Anadolu'nun sinesinde öyle bir kök attı ki kainatı bozamayan bir kuvvet onu bozamaz. Kamilis söylüyor Ben değil. Yani ne için bunu anlatıyoruz? Yapılan hareket Allah için olursa Allah her şeyi halleder. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. Evet Sonra buradaki anlatılanlar, hakikat. Şöyle olmuşmuş, <gülüyor> şöyle olacakmışmış değil yani. Söylüyor. Hakikat, ne diyor? İnekten sütü anlatıyor Cenab-ı Kur'an'da. Üstad da onu ne yapıyor? Tefsir ediyor. Kan ve gübre arasından <gülüyor> diyor. Bulaştırmadan ve bulandırmadan, safi, temiz, mukaddi, Beyaz bir sütü diyor, o memeden göndermek, ancak diyor, bütün alemlerin Rabbi olan, merhamet sahibi olan Allah'ın işidir, diyor. Şimdi bunu dediği zaman bir insan düşünsün, kimin işi olabilir? Şimdi 500 kişi çıksa der ki, bu iş ineğin işidir, <gülüyor> <gülüyor> çünkü inek çok mütevazidir, çok akıllıdır, insanları çok sever, Süt yapmak için kaç sene kursa gitti, çalıştı, çabaladı ve süt yapma mesleğini öğrendi. Onun için bize sütü inek veriyor dese, inek bile güler buna. <gülüyor> i̇nek bile güler tabii. Ama ne diyor? İşte Cenab-ı Kur'an'da bu şuursuz, akılsız, bilgisiz, ilimsiz olan ineğin memesinden ben size süt gönderiyorum. Efele <gülüyor> yeşkürûn. ...Buna şükretmeyecek misiniz, diyor Kur'an'da. Şimdi bakın bu nedir? Bomba gibi patladı, kalbe girdi bak! Doğru ya diyor adam, çok doğru vallahi hakikaten öyle ya, düşünemiyoruz diyor bunu bak diyor... ...böyle doğru, doğru! <gülüyor> Gerçekten doğru lan, için Doğru vallahi. Hiç düşünemiyoruz vallahi diyor! Bak, hiç adam bu konuyu düşünmemiş ama... ...bunu anlattığın zaman... ...başlıyor düşünmeye! Parkta anlatmıştın abi ya! Ya, parkta! Nerede anlatırsan anlat, bilmiyorum, nerede bilmiyorum. anlatırsan, üniversitede, üniversitede, nerede anlatırsan anlat, müşteri topluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baş başenas. Bilmiyorlar mı? Mesela arı, yüce Cenab-ı Kur'an'da ve Allah Arap buke ile nahli diyor, arı ilendiyor, ben arıya vahiy ediyorum diyor Cenab-ı, size diyor bal getiriyor, şifa ünlü naz, şifa olan balı, Cenab-ı sinek bir sinek ben size gönderiyorum." diyor. Şimdi bunun aksini kim iddia edebilir? Yok arı sinek değildir, profesördür. Kimse diyemez ki. Bakın bu bir hak davasıdır. Sen bunu söylediğin zaman, elindeki silah çok güçlü. Onun için kalplerde ve akıllarda ne buluyor? Musaddak buluyor, tasdik buluyor. Tasdik buluyor. Ya tasdik buluyor. Ne, musaddak demek bu. Yani söylenen söz söylenen söz anlatılanla şeyse karşı tarafta musaddak buluyor hiçbir kimse arının akıllı olduğunu iddia edemez öyleyse akılsız bir sinek o da zehirli en tatlı şifalı balı bize getiriyor öyleyse o getirmiyor <gülüyor> geliyor senin kapıya da efendim para kağıdını Postacı getiriyor. Sağ ol be postacı. Nasıl bu maaş, ne kadar maaş alıyorsun ki bu kadar para? Getirebiliyorsun. Sana 7 milyon, 10 milyon, 15 milyon. Getiriyor, kapıya bırakıyor. Postacı. Ya parayı gönderen başkası. Postacı dağıtıyor. İşte arı da orada postacı gibidir. Tavuk da öyle, yinek de öyle, keçi de öyle, koyun da öyle. Ağaç da öyle. Zeytin ağacını efendim kaynatsan koca ağacı 5 gram yağ çıkmaz. Fakat zeytinlerini topluyorsun. Üç tane keyağa çıkıyor! Odun! Yani, üstadın anlattıkları bunlar! Öbürlerinin anlattıkları, işte çağdaşlık, uygarlık! Nedir çağdaşlık yahu?